Efendimiz'de, veda hacında iki emanet bırakıyorum. Bu iki emanet Allah'ın kitabı ve sünnetidir. Asr-ı saadet insanı, es-sab-ı kiram bu iki emanet üzerine çok durdu. Bir asr-ı saadet toplumu yok. De, ancak bu bütün gayretlerle hedef bu asr-ı saadet toplumuna yaklaşabilme. Onlar her yerde el-emin oldu, es-sadık oldular. Yine Cenab-ı Hak, onlarki namazlarına devam ederler. Ve bu namazlar da çok farz namazlar var, sünnet namazlar var, vacip namazlar var. Bu bilası gece namazı çok mühim, teheccüd Hasan Basri Hazretleri, gece ibadetine kalkabilmek günahlar altında ezilen kişiye ağır gelir buyuruyor. Gece ibadetine kalkabilmek. Cenab-ı Hak sadece kaimen buyuruyor. süceden kıyama buyuruyor. Bir, bir gece hali istiyor. Gecenin bir kıyam hali, bir secde hali istiyor. Hasan Bahsiz Hazretleri de gece ibadetlerine kalkmak günahlar altında ezilen kişiye zor gelir, ağır gelir buyuruyor. Yine İbrahim Ethem. Gündüzleri ona isyan etme ki geceleri o seni huzurunda bulundursun buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak, işte bunlar varis olacaklardır buyuruyor. Bu şartlara uyanlar varis olacaklardır. İbadette, şahsiyette, içtimai hayatta bu mesajlara dikkat edenler varis olacaklardır. Ve bunlar firdes cennetlerine varis olacaklar ve orada ebedi kalacaklardır buyuruluyor. Cenab-ı Hak ondan sonra bir tefekküre bizi davet ediyor. İnsanın yaratılışı, yani hepimizin nereden geldiğini tasavvur etmemizi istiyor. Hamdolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık buyuruyor. İnsanın yaratıcı çamur. Ve biz çamurun toprağın ayrı bir terkibindeyiz. İnsanlar ayrı bir terkibinde, hayvanlar ayrı bir terkibinde. Nebatlar, ağaçlar ayrı bir terkibinde. Hepsi bir toprak terkibi neye baksak. Bu da ilahi azamet, ilahi kudret akışlarının tefekkür etme. Toprakla yiyoruz, toprakla gıdalanıyoruz, sebze yiyoruz, meyve yiyoruz, içi toprak. Koyun eti yiyoruz, tavuk eti yiyoruz, onların gıdalandığı şey toprak. Yine en son toprakla yok oluyoruz, toprağın üstünde kalırsak olmuyor, bütün şey rahatsız ederiz etraf. Ancak toprak yine değirmen gibi kendi cinsine, kendi elementlerinden meydana gelmiş o insanı değirmen gibi öğütecek, yine kendi haline çevirecek. Yani topraktan toprağa bir akış var. Cenab-ı Hak bir göz damlasından halk etmiyor. Bir gül goncasını içinden çıkartmıyor. Bir necaset yapılı bir terkipten çıkartıyor insanı. Yani geldiği yeri bir düşünsün. Diğer bir ayette o Rahmanlık kullar ki yeryüzünde mütevazi olarak dolaşırlar. Ondan sonra Cenab-ı Hak insanın geçirdiği ana karnındaki safaları bildiriyor. Tefekkür etmesi onu bir sağlam bir karara, bir nutfe haline getirdik. Yok kadar bir şey. Ki şu bütün cihazlar o yok kadar şeyden teşekkül edecek. Hepsi ayrı bir fonksiyon görecek. Ayrı ayrı fakülteler vücutta. Her fakülte bir bina bağlı şekilde. Sonra Cenab-ı Hak biz bu nutfeyi bir alaka haline getirdik. Bir pıhtı haline getirdik. Aşılanmış bir yumurta haline getirdik. Sonra onu bir mudga haline getirdik. Bir parçacık et ama çiğnenmiş bir et, çirkin bir et. Diş izleri kalmış bir et. Nasıl kurban bayramında taze hayvan yendiği zaman zor çiğnenir, diş izleri kalır. Bu şekilde bir mudga haline getirdik alakayı. Ondan sonra onu kemiklere bağladık, kemiklere sardık. Ve bir, bir adeleler haline getirdik kemikleri sarılana. Onu etle kapladık. Sonra da onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. O çekilsizlik, kafa büyük, kollar ufak, vücut bir mütenasip, bir tenasüp yok. Bu tenasüpsüzlükten onu başka bir yaratılış haline getirdi, en güzel bir hale getirdik. Yine Cenab-ı Hak sonra ey insan diyor, seni diyor, çekilsizlikten en güzel bir şekilde birleştiren, ''Rabbine karşısını aldatan nedir?'' diyor, soruyor Cenab-ı Hak. Yani geliş biliyorsun. Nasıl bir spermden meydana geldin, bir alak oldun, mudga oldun, bu şekillikten en güzel bir şekli, bir insan haline geldi. Soruyor Cenab-ı Hak haşr e, ''Ey insan, sana ikram sahibi Rabbine seni aldatan nedir?'' buyuruyor. Yine Haşr Suresinde ''Allah'ı unutan, Allah'ın da kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın.'' buyuruyor. Demek insan Allah'ı unuttuğu zaman her şeyi unutuyor. Niye dünyaya geldiğinin farkında değil. Yaşadığı bu toprak niye halk oldu, yarın o girece üzerinde gezin toprağın altındaki o, o maceradan haber sesini. Yine Cenab-ı Hak yapıp yapacağından en güzel Allah buyuruyor. Yani kendi sanatını, Cenab-ı sanatını duymamızı istiyor. Yani kendi vücudumuzu da, kendi bedenimizde duymamızı istiyor. Sonra diğer bir ayet-i de Cenab-ı Hak şu hayat safhasını bildiriyor. Biz insanı diyor güçlü kuvvetli ömür verdiğimiz insanı güç kuvvet verdik. Sonra o gücü kuvveti alt üst ettik. Lünekisüfil halk, efel ayak insan akıllerdirmez mi? Yani ne halde ne hale geldi? Bir şekilde en güzel bir şekilde geldi. Ondan sonra ona bir muammerlik, bir güzel bir şey, gençlik güç verdik. Sonra da bu gücü alt üst ettik. Hücud şakülünden kaydı, arızalar başladı, saç sakal ağrıdı. Efela lâ insan akıl erdirmedi Yolculuk nereye? Bir sonsuza bir yolculuk. Ondan sonra Cenab-ı Hak o kafirlerin durumunu bildiriyor. Kaf suresinde ilk yaratmada diyor, acizlik mi gösterdik diyor. Onlar diyor, yeni bir tekrar yaratmadan şüphe mi ediyorlar diyor. Bir acizlik mi var bu yaratmada? şu insanın yaratılması şu kainatın nizamında şu ilahi kudret akışlarında bir yanlışlık var mı? Bir terslik var mı? Bir acizlik var mı? Havanın oksijeni bugün ayrı yarın değişiyor mu? Sebzeler, meyveler bir sene vermiyorlar yahut bir toprak bir şey halinde mi isyan halinde mi? Yoksa itaat halinde mi devamlı Cenab-ı Hakk'a? Yine Cenab-ı Hakk 15. Ay, sonra muhakkak bu yaratılışın altında mutlaka öleceksiniz buyuruyor. Mutlaka öleceksiniz. Herkes dünyaya gelirken ölüme mahkum. Her yaş ölüm yaşıdır. Bir kabristana girdiğimiz zaman her yaşta bir insan görürüz o toprağın altında. Cenab-ı Hak yine Kaf Suresinde Ölüm serhoşluğu gelir de Ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Ölüm serhoşluğu gelir de Ey insan, işte bu seni öteden bir kaçtığın şeydir denir. Sura üfrülür, işte bu geleceği vaat edilen gündür denir. Yine Rabbimiz, sonra da şüphesiz sizler kıyamet günü tekrar dirilteceksiniz buyruluyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bir tabiat hadisi, bir yağmuru misal veriyor. Hep Cenab-ı Hak tefekküre davet ediyor. Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durgunlaştıran... Biz onu gidermeyi elbette muktediriz buyuruluyor. Böylece onun yağmurun sayesinde sizin yanınıza hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bunlar sizin için birçok meyveler vardı ve siz onlardan yersiniz. Yani Cenab-ı Hak tasavvuf hep yağmur hakkında çok misaller var. Her türlü cins mikroplu su, çamurlu su, lağım su, hepsi tebahur ediyor. Semada onlar tertemiz hale geliyor, semada berraklaşıyor, tekrar yeryüzüne yüzüne boşalı tekrar toprak imbat ediyor. Mevlana hatta diyor ki, işte sen de diyor bir yağmur gibi ol diyor. Bütün ve iş dünyandaki diyor süflü duyguları diyor temizle diyor, bir toprak gibi imbat etsin gönlün diyor hakkı tevize etsin diyor. Cenab-ı Hak ayet kelimesi de çok manidar. Yağmuru Cenab-ı Hak indiriyor. Ve bir kademe de toprağın için tutuyor yağmuru. Toprak doğrudan doğru aşağılara inse bu mamaya kadar inse yağmurun büyük mü kalmayacak. O toprağın bir seviyesinde bir şey tutuyor. Bütün o yediğimiz sebzelerin, meyvelerin atılan tohumların içine giriyor yağmur. O meyvelere, sebzelere gıda olmuş oluyor. Onları biz tekrar yiyoruz. Veyahut da diyor Cenab-ı bu yağmuru diyor hiç yer çekmeyse, doğrudan aksa gitse diyor. Hiç toprak içini çekmeden diyor. Nasıl, nasıl Allah her taraf bir sel götürür. Yaşanamaz hale gelir. Velhasıl Rabbimiz şu imtihan dünyasında şu olan bütün o kudret, azamet tezahürlerine kulun tefekkür etmesi ve bu tefekkür de işte kalbe bağlı. Yani kalp seviye kazanacak. Kullu her zaman bu kat tefekkür halinde olmuş olacak.